O yüzden niyet dilden beklenmez. Kalpten beklenir. Beyin diyorsak beyinden beklenir. Dil sadece bunun altıncı bölümünü yani basamakların altıncısını Allah rızası için niyet ettim diyerek ifade eder. <gülüyor> Bu da niyetin oluşması için yeterli fırsatı tanımamış oluyor, olduğunu gösteriyor.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 Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya diye niyet ediyor. Dil böyle söylüyor. O esnada da kalbinde de mesela evdeki tenceredeki yemeğin pişip pişmediğiyle ilgili bir düşünce var. Mesela o niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya derken,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 Demişlerdi. Bir türde fuka dildeki e, tekrarı önemsememişlerdir de diyebiliriz. Mesela yatsı namazını kılmak için camiye gitmiş bir Müslüman. Hey nere geldin diye soruyor. Yatsının farzını kılmaya geldim diyor. Tamam. Geliş zaten kapkaranlık yollardan geliyor. Yatsıya geldiği belli.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 Uleması yani eli sünnet, hadisi şerifi esas alan, ashabı kiramı önder alan grup demek. Eli sünnet bu demek. Yoksa herkes Müslüman ama kimi bir filozofu örnek almış, kimi kendi kafasındaki bir e, düşünceyi örnek almış. Eli sünnet demek hadisi şerifleri kanun görüyor, ashabı kiramı da önder görüyor. Eyl-i Sünnet'in e, görüşüne göre büyük bölümünün çok büyük böyle %98 gibi denebilecek bölümüne göre namaz, oruç, haç, sadaka, Kur'an okuma, kurban kesme ve benzeri bütün farz, nafile, namazlardan oluşan e, sevapları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 elde ettiğim sevabı annemin ruh, hanesine yaz ya Rabbi diye niyaz eder. Allah için Bakara Suresi okudu. Ondan bir sevap kazandı. Onun annesine bağışladı. Başka bir mümin de Bakara Suresi okuyabilen birini çağırdı. "Gelsene buraya." dedi. "Annem için bir Bakara Suresi oku." Okudu, çıkardı harçlığını verdi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 ama niyet bunlar zekat yapacak. Aks sadaka vermiş olur. Sırf bunun için mesela Ahmet Mehmet'e bin lira borç verdi. Sonra bu ne zaman oldu? Bir Ramazan'da oldu diyelim. Beş Ramazan'da Ahmet'e geldi Mehmet dedi ki, abi senden aldığım parayı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 akşam namazından niyet etmek mümkündür bu niyette dediğimiz gibi zaten savura kalkmak değildir ben yarın oruçluyum inşallah diye niyet ettin mi? niyettir şu kadar ki kaza kefaret, adak oruçları tekrar ediyorum kaza oruçları kefaret oruçları adak oruçları adak orucu nedir?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 Gibi şeytanca şeyler sadece şeytan hilesi ee, yani hiçbir şekilde <gülüyor> bunu helallaştırmaz. Bir başka e, başlık değerlendirelim. Dünyevi işlerimizi niyet etkiliyor mu? Ya da şöyle e, diyelim, bizim Allah için yapacağımız işlerimiz, dünyevi bir gaye ile bulaşınca bozuluyor mu? E bunu biraz daha Türkçeleştirelim. Süte su katınca süt mü o hala?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 Daha iyisini yaparak biz Nuslaeti Teala bundan kurtulmak mümkündür. Vellhamdulillah.